أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم Hacbun Allah ve nıgam alvakil, la houla ve la kuvte illa billahı alahe alažim. Ya baqi, ant albaqi. Ya baqi, ant albaqi. Lilladīn aamen, huda ve şifa. 31 birinci mektubun birinci kısmı her zaman hususan mağrib ve işa ortasında otuz üçer defa okunması çok faziletli bulunan mezkur kelimat-ı mübarekenin her birinin çok envarından birer nurunu gösterecek altı lem'adır. Birinci lem'a Hazreti Yunus İbn Metta yine ve aleyhisselatu ve selamın münacatı en azîm bir münacaattır ve en mühim bir vesile-i i duadır. Hazreti Yunus aleyhisselamın kıssa-i meşhuresinin hülâsası. Denize atılmış, büyük bir balık onu yutmuş. Deniz fırtınalı ve gece dağdağlı ve karanlık ve her taraftan ümit kesik bir vaziyette La ilâhe illâ ente subhâneke inni küntü minel zâlimîn münacatı ona sür'aten vasıtayı necat olmuştur.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 onu sahili selamete çıkarabilir. Eğer bütün halk onun hizmetkarı ve yardımcısı olsaydılar yine beş para faideleri olmazdı. Demek esbabın tesiri yok. Müsebbibül esbabdan başka bir melce olamadığını aynel yakîn gördüğünden sırrı ehadiyet nuru tevhid içinde inkişaf ettiği için şu münacat birden bire geceyi denizi ve hut'u musahhar etmiştir. O nuru tevhid ile hut'un karnını bir taht bahir gemisi hükmüne getirip ve zelzeleli dağvari envac dehşeti içinde denizi o nuru tevhid ile emniyetli bir sahra, bir meydanı cevelan ve tenezzühgâhı olarak o nur ile sema yüzünü bulutlardan süpürüp, kameri bir lamba gibi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 Nazarı gafletle onun gecesinden yüz derece daha karanlık ve dehşetlidir. Denizimiz şu sergerdan küre-i zeminimizdir. Bu denizin her mevcinde binler cenaze bulunuyor. Onun denizinden bin derece daha korkuludur. Bizim hevai nefsimiz hutumuzdur. hayat ebediyemizi sıkıp mahvına çalışıyor. Bu hut, onun huutundan bin derece daha muzırdır. Çünkü onun huutu yüz senelik bir hayatı mahveder. Bizim hutumuz ise yüz milyon seneler hayatın mahvına çalışıyor. Madem hakiki vaziyetimiz budur, biz de Hazreti Yunus aleyhisselam'a iktidâen, umum esbaptan yüzümüzü çevirip doğrudan doğruya müsebbibül esbab olan Rabbimize iltica edip, la ilahe illa Anta subhaneke inni kuntu minaz zalimin demeliyiz. Ve ayen el anlamalıyız ki gaflet ve dalaletimiz sebebiyle aleyhimize ittifak eden istikbal, dünya ve heva-i nefs'in zararlarını defedecek yalnız o zat olabilir ki istikbal tahtı emrinde, dünya tahtı hükmünde, nefsimiz tahtı idaresindedir. Acaba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 onun izin ve iradesi olmadan imdad edemez ve halaskar olamaz. Madem hakikati hal böyledir, nasıl ki Hz. Yunus aleyhisselama o münacatın neticesinde hutu ona bir merku, bir tahtel bahir ve denizi bir güzel sahra ve gece mehtaplı bir latif suret aldı, biz dahi o münacatın sırrıyla La ilahe illa ente subhaneke inni küntü minel zalimin demeliyiz. La ilahe illa ente cümlesiyle istikbalimize, subhaneke kelimesiyle dünyamıza, inni küntü minel zalimin fıkrasıyla nefsimize nazarı merhametini celb etmeliyiz. Ta ki nuru iman ile ve Kur'an'ın mehtabıyla istikbalimiz tenevvür etsin ve o gecemizin dehşet ve vahşeti, ünsiyet ve tenezzühe inkılab etsin. Ve mütemadiyen mevt ve hayatın değişmesiyle seneler ve karnlar envacı üstünde hadsiz cenazeler binip ademe atılan dünyamız ve zeminimizde Kur'an-ı Hakim'in tezgahında yapılan bir sefine-i maneviye hükmüne geçen hakikat İslamiyet içine girip, selametle o denizin üstünde gezip ta sahil-i selamete çıkarak hayatımızın vazifesi bitsin. O denizin fırtınaları ve zelzeleleri, sinema perdeleri gibi tenezzühün manzaralarını tazelendirmekle, vahşet ve dehşet yerine nazarı ibret ve tefekkürü keyiflendirerek okşayıp ışıklandırsın. Hem o sırrı Kur'an'la, o terbiye-i fürkaniye ile, nefsimiz ona binmeyecek, merkubumuz olup, bizi ona bindirip hayat-ı ebediyemizin kazanmasına kuvvetli bir vasıtamız olsun. Elhasıl, madem insan, mahiyetinin camiyeti itibariyle, sıtmadan müteellim olduğu gibi, arzın zelzele ve ihtizazatından ve kainatın kıyamet hengâmında zelzele-i kübrasından müteellim oluyor ve nasıl ki hurdebini bir mikroptan korkar,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 Öyle bir zat olabilir ki umum kainat onun kabzayı tasarrufunda zerrat ve seyyarat dahi tahtı emrindedir elbette öyle bir insan daima Yunus Vari aleyhisselam la ilaha illa ente subhaneke inni kuntu minaz zalimin demeye muhtaçtır subhanaka la ilme lana illa ma allamtana إنك أنت العليم الحكيم.